Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Minik çocukların gerçek yaşantılarından insanı gülümseten kesitlere çocukça başlığı altında yer vereceğim. Çocukların hayal dünyasına girmek ve anlamak zordur. Minikler çok iyi gözlemci ve taklitçidir. Hazır cevaptır. Onların art niyetsiz saf davranışlarını tebessümle izler, söylediklerini hayretle dinleriz. Bazen çocuktan al haberi demekten de kendimizi alamayız, kahküler kah eğleniriz. Onlar çocuksu masum halleriyle her zaman kalbimizde hoşgörü ve sevgiyle yer alır. Miniklerin büyümüşte küçülmüşcesine davranışları fıkralara konu olacak türdendir. İşte böyledir minik çocuklar. İşte böyledir çocukça dünyaları. İşte çocukların gerçek yaşantılarından insanı gülümseten kesitler. Anaokulunda iki erkek çocuk konuşur. Birinin babası bankacıdır, diğerinin de marketi vardır. Kalemler ağızda, Büyümüş tavırlarıyla Yarışırcasına Benim babam her sabah marketi Açmaya gider Orası babamındır Diğer çocuk söze atılır Benim babam da Bankayı açar Onda çok para var Çocuk yaramazdır Namaz kılan dedesini Ve etrafındakileri Sürekli gözler taklit eder Annesi onu Anaokuluna yazdırır Çocuk bir türlü gitmek istemez. Ağlamaktan gözleri kıpkırmızı olur. Anaokulu öğretmeni çocuğu oyalamak ister. Bak güzelim, burada senin hoşuna gidecek yığınla oyuncaklar var. Hem çok güzel arkadaşların da olacak. Çocuk elleriyle kulaklarını kapatır öğretmene. Sus sus, sizi dinlemek istemiyorum. Namazın farzını kılıyorum der. Minik kız çocuğu anneannesine çok kızar, sen ölünce ağlamayacağım, anneanne gülerek olsun der, mezarına bir sap gül bile getirmeyeceğim, senin ömrün çok olsun diyerek kahkaha atan anneannesine ama giden geri gelmiyor biliyor mu? Genç kadın ve eşi minik çocuğu yanında Latifanın müzesi konuk evini ziyaret ederler. Dönüşte halası çocuğa sorar: Latifanımın evine gittin gördün nasıl güzel mi? Gittik ama evde yoktu. Hmm dışarı çıkmış galiba. Anaokulunda öğretmen diş temizliğinin önemini anlatır. ''Dişleriniz her gün fırçalıyor musunuz?'' diye sorar. Çocuk hemen atılarak cevap verir. ''Ben fırçalıyorum ama anneannem dişlerini eline alıp da fırçalıyor.'' Yaşlı adam apartman bahçesinde gürültü yaparak oynayan miniklerden rahatsız olur, kovalar. Arkalarından koşturur gibi yapar. Biri koşarak kaçar, diğeri durur. Daha sonra kaçan çocuk kaçmayana sorar. Neden durdun? Neden kaçayım? Heyif koşsun da kapten ölsün mü? İki küçük çocuk aralarında kimin babası daha uzun diye konuşurlar. Biri, benim babamın boyu senin babanınkinden uzun der. Diğeri, ama benim babamın boyu göbeğine gitmiş. Bir zayıflarsa senin babanı geçer. Kadın yanında çocuğuyla birlikte ayakkabıcı dükkanından beğendiği ayakkabıyı satın alır. Çocuk ben de yeni ayakkabı isterim diye tutturur. Annesi olmaz dese de ısrar eder, inatla kendini yere atar. Kadın sinirlerine hakim olur, çocuğunu yerden kaldırır, sevecen bir tavırla. Bak çocuğum diye söze başlar. Geçen hafta sana yeni aldık. Evde çok cicili bicili ayakkabıların da var. Seneye yine alırız. Hem ayaklarında büyüyor. Onlar seni bir yıl idare eder der. Çocuk biraz sakinleşir annesine. Senin ayaklarında büyüyor mu? Diye sorar. Kadın, büyüklerin ayakları büyümez. Diye cevap verir. Çocuk, Annesinin satın aldığı ayakkabıyı eliyle göstererek, öyleyse bunlar seni beş yıl idare eder der.